Hazırlayan ve sunanlar Didem Gürzap ve Kerem Doğan. Merhabalar ben Kerem Doğan. Ben Didem Gürzap. Açık Radyo 95.0'dayız. Kavuşla güreşiyoruz. Efendime söyleyeyim Didem'cim nasılsın? İyiyim Kerem'cim. Gene birkaç hafta ayrı kaldık. Uzaktan yapıyoruz sayıtları. Evet maalesef. Ee, Bu Covid belası beni de vurdu biliyorsun. Evet biliyorum. <gülüyor> Radyodan çok insanın başına geldi. Böyle artık yaşamayan şey var ya o zincirli kuyu mezarlığında yazıyor ya. Hı. Herkes bir gün ölümü tadacaktır. Değil daha şey bir şeydi. Daha vurucuydu. Evet, Nasıl yazıyordu? Yok. O canım. Herkes bir gün ölümü tatacak. Herkes bir gün Covid tatacak gibi olacak hakikaten. Evet evet aynen öyle. Gitgide git, de artıyor bu omikron vakaları. Ya, dikkat etsin sevgili dinleyenler. Gerçi ben bayağı iyi geçirdim ama olsun yine de insanlar sağlıklarına, virüslere dair dikkatli Edetsinler. olmalarını temenni ediyorum. Ee, sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Ee, kamusla Güreş gmail adresimiz var. Kamusla Güreş instagram adresimiz var. Kamusla Güreş twitter adresimiz de var. Allah şükür. Aynı zamanda podcast kanallarının tümünde varız diyoruz her hafta. Takip ben de bu ediniz. arada 95.0 diyorum. Sen ne diyorsun? Ben başka e, bir şey söylüyorum. Ben de bazen öyle diyorum. Bazen de 95 MHz falan diyorum. E, <gülüyor> açık doğru, radyodayız. 95. Evet, öyle. Efendim, e, 95 MHz açık radyoda... E, 14. haftamız oldu. İsimler, adlar, lakap, künye, nam, san başlıkları altında ilerledik, ilerledik. Son iki haftadır böyle biraz esen, gürleyen, savaşan, güçle, soyla, kanla ilgili isimlerden, anlamlarından bahsettik. Neden verildikleri üzerine konuştuk. Geçen program sonunda bir kopya vermiştik aslında ters köşeye doğru geçeceğiz diye ama... Elimizde hala e, sevgili Ömer Madra'nın e, bu tür isimlerle ilgili zengin listesine eklediğimiz bir küçük liste var. E, onu da geçen haftaki e, Twitter adresimizde, hesabımızda bulabilirsiniz. Yayınlamıştık geçen hafta. Fakat anlamlarından pek bahsetmedik. O bir eksiklik gibi kaldı. Devam edelim dedik. Merak edenler listenin tamamına bakabilirler Twitter adresinden. Birkaç tanesini ben söyleyerek başlayayım Kerem'ciğim. Sonra... Buyuruz efendim. Sen devam edersin. Yani aslında şöyle hani Ömer Bey'in yapmış olduğu liste sonra senin eklemiş olduğun liste ancak hani bizim hakikaten farkına varmadığımız rastlamadığımız ya yani ismini bildiğimiz o kadar çok buna dair kelime günlük hayatımızın içerisinde ki e, bu böyle bir derin bir gaya kuyusu gibi çıkılmaz bir durum söz konusu aslında. Ancak biz hani yine de Küçük küçük örneklerle bu işi kendi çabalarımızla tamamlamaya çalışacağız diyeyim en azından. Evet yani tam artık kuyudan çıkıyor gibiyiz aslında. Son kenarda kalan taşlara tutunduk diye böyle evet. mecazi dibe vurdurayım ben de. Efendim mesela Haydar e, ismi. E, evet, Haydar sık rastlanıyor değil mi? Evet, e, erkek aslan güçlü ve sert olan e, manalarına geliyor. Aslında birkaç anlamı var ama tabii biz özellikle bu savaşkan e, anlamların üzerinde duruyoruz. Hüsamettin e, dinin keskin kılıcı manasına geliyor. Orhan şehrin hakimi, e, şehri yöneten manasında. Seyfi e, kılıçla askerlikle ilgili anlamında aynı zamanda kılıç şeklinde olan. Anlamında da bir sözcük Seyfi. Hı, hı. E, hemen buna çok bağlı zaten ortak bir kökenden geliyorlar. Seyfullah Allah'ın kılıcı. Allah'ın askerleri manasına geliyor. Ne kadar e, çok kılıç var değil mi? Çok var. çok. Hatta hemen mızrak da vereyim ben bir tane sana Keremciğim. Hiç bilmiyordum. Gerçekten. Sinan mızrak süngü demekmiş. Nedense kulağı çok daha böyle... Ee, yumuşak gelen bir anlamı var gibi Sinan'ın ya da bende öyle bir etkisi var. Biraz şaşırdım mızrak süngi anlamını görünce. İşte evet bazı kelimeler şaşırtıyor bazı isimler değil mi? Ama hakikaten kılıç örneği çok fazla. Çok Kılıcı pari. da bana bana uzattın ters uzat bari. Anadolu'da bazı <gülüyor> yerlerde bıçağı uzatırken genelde hani şey yaparlar. Tükürürler. Ee... <gülüyor> ama o <gülüyor> değil ama ona ya, Onu bilmiyordum. Nasıl yani? Aa, gerçekten mi? Böyle keskin bir şey uzatırken bıçak gibi, e, yani böyle tabii ki bütün tükürüğünle e, ıslak ıslak üstüne değil ama hani tükürüyormuş gibi yapılır. E, ha. Çok çok. Tutu tutu falan. Tam öyle değil. Tutu çok maşallahın. Değil tütü gibi. Değil, değil. Yani evet, e, ortalığa tükürük saçmama manasında öyle ama yani elde makas ve bıçak varken ve başka birine veriyorken bir "to" de denir çok. Etrafımda ben çok gördüm. Benim bildiğim de şey, yani bazıları da işte bu keskin işte bıçaktır, makastır uzatırken sana doğrudan eline vermez de işte bir yere koyar öyle. Almanızlar. Ha, ha tabii evet. Hatta o... bunun bir, galiba bir, bir bir İslam mezheplerinden bir tanesinde tamamen bir kural gibi olduğunu biliyorum yani. Şafii mezhebinde sanırım. Ha. Öyle olduğunu biliyorum. Çok mantıklı. Evet. Evet yani birine verirken bir yere koyup tabii ki bir zarar ziyar gelmesin yaklaşımı var. Ama hani çocuğa isim olarak koymakta. Beis yok şeklinde. Ben Bendeki son sözcüğü de söyleyip sana aktarayım e, sözü Keremcim. Tanju var. E, bu Bahsetmiştik sıklıkla eski Türklerde e, eski yaşadıkları coğrafyada komşu oldukları Uzak Doğu ülkeleriyle Çinle, Moğolla e, çok benzer isimler vardı. E, Tanju da Çinlilerin hükümdarlarına verdiği ad aslında. Hmm. E, yani hükmetmekle ilgili olduğu için seçtim. Tabi diğerleri kadar sivri değil belki ama. Böyle, sana aktarayım. Evet, ama çok hani çok kullanılan bir isim aynı zamanda. Evet, Hatta yardım. bu isim vesilesiyle ara ara internette ilginç siteler var. O, orada işte bazı nasıl diyeyim araştırmayı seven arkadaşlar ama böyle hakikaten dibine kadar araştırmayı seven arkadaşların işleri var. Çok işte mesela farzı misal Tanju ismi Türkiye'de işte 13.500 kişi de var gibi bir araştırma yapmış. İşte, Nereden ay, yapmış o araştırmayı? Artık bilmiyorum nasıl yaptıysa işte Faysal ismi 17.820 gibi böyle kesin rakamlarla. <gülüyor> evet. <gülüyor> Öyle. Bu Demek istediğim şey şu ki hani çok sık karşılaştığımız belki hani işte günümüz dünyasında biraz eskiyen isimler oldular ama Tanju çok bilinen bir isim. Ben de bu bilinen isimlerden bazıları Battal işte yine cesur yiğit anlamı var Arapça kökenli. Aslında <gülüyor> iki anlamı var. Bat'ta hani bir yandan da işte işte e, ama biz daha çok cesur ve yiğit kısmıyla ilintiliyiz. Batu var, son dönemde yine çok rastlaşıyoruz. Evet. Burada üstün gelen, e, gücü yeten anlamı var eski Türkçe. E, Haşim var. Haşim yine haşmetli, gösterişli olmakla birlikte. Ya çok ilginç bir şey var. Kuru ekmek kırıntısı doğrayan anlamı varmış. Bunu Allah Allah. Evet. Oradan da buna paralel olarak işte ezen, kıran, yaran, parçalar gibi bir anlamı da var Haşim'in. Ha. Cüneyt ismini TDK'de, işte Nişanyan'da etimolojik sözlerinde bulamadım ama internette birkaç yere baktım. Küçük asker, askercik anlamı var Cüneyt'in. Faysal, yine kılıçla karşılaşıyoruz Faysal'la. Yine ha. keskin kılıç anlamı var. Bir yandan e, kamusu Türkiye'ye baktım. Orada da karar hüküm diye anlamını açıklamış. Bazen de bir karar öyle oluyor ya kılıç gibi kesiyor. O kadar keskin falan. Sanki öyle bir e, yan anlam e, türemiş gibi geldi bana. Evet. E, Altemur var. Bu da aslında e, e, isim veriyor bize ipuçlarını. E, al işte bildiğimiz da demir demek aslında. Demirin korulaşmış kırmızı hali hmm. anlamı var Altemur'un. Yine bir ilginç nokta da aslan da çok yani kılıçla birlikte aslan e, Hamza mıydı? E, evet değil mi? Şey, Hamza e, değil e, haydar, haydar, haydar Haydar Haydar ama Hamza da aslan Hamza da aslan demek e, dik duruşlu kuvvetli anlamı var hı. Gazanfer mesela yine aslan demek Hamus Türkiye'ye baktım burada hı hı. aslan Esed. Esed de aslan demek e, mecazen de cesur kişi anlamını taşıyor Gazanfer. Çok anlaşılır, evet. Evet, e, istersen bir şarkı arası verelim. Verelim. Sonra, Aslında şarkıya evet. geçmeden bununla çok ilgili bir şey söylemek istiyorum Kerem'ciğim. Buyurunuz efendim. Buyuruz. Oradan da şarkıyı anons edeyim. Şimdi bu geçen hafta da konuşmuştuk. Hatta Ömer Bey'in verdiği küçük olası anekdoddan yola çıkarak tufan, tayfun gibi böyle yıkıcı doğa olayları ya da işte aslan gibi, şahin gibi yırtıcı hayvanlar şimdi sen bu kadar üst üste aslandan bahsetmişken bu bana şeyi düşündürdü. Yani şu Şimdi felsefe okumaya başladım bari bir kırıntı bir bilgimi de araya sıkıştırıvereyim dedim e, geçen program vakit kalmadı ona kantın bir yüce kavramı var özellikle e, estetikle ilgili bir e, bağlantının altında yer alıyor Aslında bu hani sanatta neyi estetik olarak görüyoruz sanat eserinde e, tartışırken hmm. aslında insanın e, doğayı da estetiğin bir parçası olarak alımladığı ama e, Kant bunu yüce e, kavrama altında ele alıyor yani e, büyük bir fırtına Ee, işte dalgaların kabarması, insan boyunda e, kıyıya kayalara vurması, e, bir tayfunun yıkıcılığı, bir aslanın kaplanın duruşundaki o güzellik kesinlikle bir güzel kelimesi var orada yani doğaya hmm. zaten sık sık atfettiğimiz ama yüce ve biraz da altında ezildiğimiz hem etkilendiğimiz hem saygı duyduğumuz hem korktuğumuz ama bütün bunlarla birlikte hayran da olduğumuz bir şey. Bazen sanata da böyle yaklaşıyoruz bazı sanat eserlerine. Ben buradaki bu aslanları, tayfunları, şimşekleri, kaplanları bu yüce kavramının çok yakınında gördüm. Yeri gelmişken bir bilgimi paylaşayım dedim. Başından beri bu anlamda düşünüyoruz aslında. Şimdi ayozof Resimleri gözümünden de canlı oldu bir yandan. Evet değil mi? Ivanovski'nin o koskoca dalgaları fırtınaları. Hmm. Evet güzel bir örnek verdi. Ya bir yandan heyecan yaratırken, bir yandan gerçekten güzellik duygusu oluştururken bizde bir yandan da korkuyoruz. Yani çok insani bir şey. Yani hep böyle daha çok böyle bu zıtlıklar programımız aklıma geliyor. Evet. Yani i̇ki yönlülük çift yönlü dualite hayatın çeşitli yönlerine bakarak hareket etmeyi ikimiz de seviyoruz aslında. Evet. Hakikaten dediğin gibi hani aslan ismini koyarken bir yandan insanlar bu erki, hük hükmetmeyi, gücü, işte ormanların kralı korkutucu özelliklerini e, düşünerek de koyanlar var tabii. Ama bir yandan da tabii tabii görkemli bir güzel evet. çok güzel bir hayvan. Evet. Ee, gerçekten A güzel tırnak içerisinde. Evet, tırnak içerisinde değil yani olarak. dışında. Dışında yani. da. da. <gülüyor> <gülüyor> çok doğru. Efendim, o zaman parçayı şimdi anons edeyim. Ee, geçen hafta dinleyen dinleyicilerimiz anımsayacaklardır. Ee, güncelimizle de çok ilgili. Se Sezen Aksun'un adını ben koydum onu e çalmıştık. Sonra bir takım değişimler oldu. E o değişimlere de paralel olarak o kadar yerinde başka bir parça bulduk. Hem içinde ad geçiyor, hem de e olaylarla. Paralel bir şey söz konusu. Efendim Belkıs Özener'den geliyor. Adını anmayacağım. 95 MHz açık radyoda kamusta güreş devam ediyor. Efendim Belkıs Özener'den dinledik. Adını anmayacağım. Bu adla ilgili parçalardan bir demet oldu. Son haftalarda gelişen olaylara da çok güzel oturdu. Artık biz bu savaşkan sözcükleri son veriyoruz. Bir toparlamak gerekirse iki haftadır konuştuğumuz şeyler silahın, savaşın, askerliğin, cihatın, efendim gücün kuvvetlerini soyun, bir kısasın, Ağırlıklı olduğu, buna önem verilen bir kültürün uzantısı. Bilmiyorum sen ne eklemek istersin Kerem? Tabii bunların bir yandan yüceltilmesi söz konusu. Tabii bunların da e, kuşaklar arası, kuşaklardan kuşağa geçmeleri, geçişleri de söz konusu. Ama sadece bize has bir şey değil yani bu. Bütün dünya kültürlerinde hakikaten buna dair isimler var. Var. E, yani hakim güce. E, Hakim iktidarlara, e, eskiden hakim olmuşlara, e, savaşanlara, erkeklere, evet. askerlere, e, işte kutsal Yakınlık. tutulan soylara, dediğin gibi kısaslara, cengaverliğe, yiğitliğe yeni bir bakış açısı gerekiyor diye düşünüyorum efendim. Evet, <gülüyor> e, o bakış yani açısı an... da var ama hala... E... Çoğunluk değil sanki. Yani tabii hani azınlık çoğunluk deyince de şimdi bir ikilik yaratmış gibi oluyorum ama... Ee, ...güzel söyledin... ...başka bir yerden bakabilmek hayli önemli... ...şimdi biz bunu yapacağız tam da... ...sanki bütün bu cümleleri... ...bu cümleyi sarf etmem için kullanmışız gibi oldu... ...ama tam yerinde... ...o anlamda gelişti bence... ...evet tam öyle oldu... <gülüyor> ...geçen hafta da örneği vermiştik... ...tekrarlamış olalım... ...böyle bir ifade vardır... ...dinleyicilerimizin çoğu bilirler... İşte adama sormuşlar... ...adın nedir, müraim demiş... ...sert olsan ne yazar demiş... Hmm. Gibi bir şey var. Doğru ha. Aslında bu da bu da konuşulması bir şey değil mi? Evet. Kimileri kimilerinin adları adamın ismi Cenk'tir, Savaş'tır da hakikaten Mülayim gibidir. Tam tersidir yani. Evet. Mülayim de bu arada yumuşak sesli sakin anlamına geliyor. Biz şimdi bu isimlerden de bir grup derledik. Ters köşeden ilerleyelim dedik. Biz hem bazı örnekler vereceğiz, hem gene neden kondukları üzerine konuşacağız, böyle ilerliyoruz. Ne var sende Kerem'cim? Birkaç isim söyleyeyim istersen, Asude Hoş. var, baktım ben, kökenlerine baktım, Asude Nişanyan'dan, Farslı'ya, Asudan işte dinlenmek, huzurlu olmaktan geliyor, tam da böyle iyicil isimlere e, güzel bir örnek oldu. Hilmi var, Hilmi yine Arapça'da işte yumuşaklık, yavaşlık, evcillik anlamları var. Halim Selim ikilisinde söyleyeyim sen devam et istersen. Halim Tabii. Arapça yine yumuşak uydu. Selim de Arapça salimden işte güvenilir, barışık, sağ ve sağlıklı anlamları var. Hı, evet onların bir kısmına ben de bakmışım. Ben de iyicil ve öldürücü olmayan anlamları da. Ee, var hmm. bunun yanında Selim'in. Ama hepsinde gerçekten böyle uysal, barışçıl e, bir tını e, var. Ben de elimdeki birkaç örneği söyleyeyim. Süheyla var mesela. Süheyla hmm. iyi huylu anlamında özellikle iyi huylu kadın manasında zaten de e, kadın ismi. E, sonra Sabri ve Sabriye var. Aslında Arapça E, dişil ve erkek sözcüklerin olduğu bazı diller vardır ya Fransızca gibi o da öyle bir dil zaten Sabri onun erkek Sabriye kadın versiyonu e, çok adı üstünde zaten sabır kökünden geliyor yani kök demeyelim aslında Arapça o böyle ölçülü kelimeler onlar e, kökeninde o var diyelim sabreden metanetli manasında e, Haluk e, Haluk iyi güzel huylu geçimli manasında Ee, hmm. Kazım, Kazım bu çok hoş. Tam da geçen programlarda bahsettiğimizin tersi bir yerde. Diğerleri de öyle ama Kazım'da şey var. Öfkesini, gazabını yenen var. Hmm. Yani o o yenmekte bir... bir bilinçli hal var yani. Evet, evet. Buna dair bir mücadele var. Evet, e... Evet, güzelmiş. Bilmiyordum bak mesela. Çok, ne kadar çok hayatımızın içerisinde olan isimler ama anlamlarını bilmiyoruz. Ve ilginç bir ee, biçimde e, yani fonetik olarak, ses olarak e, Kazım bir şekilde biraz daha sert bir şey çağrıştırıyor gibi geliyor bana. Tam tersi onu yenme e, özelliğini barındıran bir şey. Evet, Sen devam güzel. et canım ben de eklerim yine. Hulusi, Hulusi yani Arapça yine temizlik, bürüstlük, bürüstlük gösterisi anlamları var. Safet yine günlük hayatımızda çok hani rastlaştığımız isimlerden. Arapça yine Hı -hı. bu tam olarak işte asaf ve temiz olmadan geliyor. Hı -hı. Ee, Selami e, Arapça yine sağ ve sağlam olma, güvende olma, barışık olma, Hı -hı. sağlık, selamet yine barış hallerinden bahsediyor. Kökeni selaminin Aramcadan şalamdan geliyor. Sağlık, selamet yine barış Hı -hı. anlamları var. Oradan Akatçaya bağlı şalam, şunlu gibi. Hatta Sümerler'de silim diye bir kelime var aynı anlamda. Bu aynı kökten İslam, salim, tesellim, teslim gibi e, kelimeler de var. Hmm, doğru. Selman'ı da hatta ismetseki Eyüboğlu, Selman diye de bir isim var malumunuz. Ee, yani bu Selami'ye buradaki köklere bağlı olabileceğini söylemiş. O da barışçı barışçıl manasına gelen bir sözcük. Araya girdim ama. Yok estağfurullah canım. Beyza var. Bu Arapça bayda kökü var. Bu beyaz. Tamamen beyaz ama dişil olarak beyaz. Hı hı. Evet, kısa aile okunduğu zaman Beyza yumurta anlamı varmış. Bu ilginç geldi bana. O yüzden Beyza derken Be biraz uzatmak lazım. Ha, Büyorsa, Beyza. <gülüyor> Beyza. Öyle mi? ha? Beyza evet, kısa tabii. aile konuşulduğu <gülüyor> ama yumurta anlamı ifade edermiş. Yani onu yani evet telaffuz etmiyorlar herhalde ama yanlış telaffuz edilen çok sözcük var. Evet. Tabii e, Handan. Bakın Handan yine Farsç'a, Bak bunu da bilmiyorum mesela gülen, gülümseyen anlamı var. E, yine Almanca'da X de int, hint gibi okunuyor sanırım. Hülal gülmek. E, ortak bir hint Avrupa kökten evlenmiş olmalıdır demiş e, Nişanyan. Hande isminde hatta yine gülen, gülümseyen anlamları var aynı kökten geldiğini söylemiş. Ha, evet. Bu isimler var efendim ben de. Evet çok güzel. E, efendim ben de devam edeyim. Mirkelam var. E, malumunuz kelam söz konuşma manasına geliyor Arapça'da. Mirkelam kibar konuşan, hoş sohbet manasına geliyormuş. E, efendim Rehfet var. E, şu anda çok yaygın olmamakla beraber büyüklerimizde daha sık rastladığımız bir isim. Merhamet eden manasına geliyor. E, sezgin var bu da bir adı üstünde gibi belki ama e, duygulu hassas sezileri güçlü manasında e, malum sezmek kökünden türetilmiş Türkçe bir sözcük aslında Vedat var e, Arapçadan Hı. geliyor Ved 2D ile ama yazılan bir Ved bu e, ya da öyle telaffuz edilen diyelim bastırılan D'lere Ved'den geliyor Ved sevgi demek Arapça Vedat da sevgi ve dostluk gösteren E, manasında ha. evet Çok güzel. E, Enes var e, Enes insan demek e, bunda ben bilmiyordum e, yani bunların da hepsini biliyorum anlamına gelmiyor ama nedense Enes'te şaşırdım çünkü insan o kadar e, da merkezi ya da kendini öyle zanneden bir mahlukat ya hani Hı -hı. anlamlarından birini bilmiyormuşum Enes'in aynı zamanda soylu Arap atı manası da varmış Onu da ekleyeyim dedi. Bir de bu kut köküyle türetilen isimler... E Kuts malum iyilik iyi manasına geliyor. Yani Kutlu, Kutay gibi isimlerde de bu aynı e, olumluluk söz konusu. Aslında biz şimdiye kadar Kerem'le size e, ismi duyduğunuzda yani belki Hilmi'yi ya da Süheyla'yı duyduğunuzda anlamını çıkarmak. Çok da böyle Arapça, Farsça'ya eğiliminiz yoksa bilmek mümkün değil ama bir de duyar duymaz ne dediği çok anlaşılan isimler var. Onlardan da bir ufak listemiz var. Sen e, başla istersen Kerem'ciğim. Nari mesela değil mi? örnek olarak bu tam olarak işte ince zarif körpe anlamı var. E, Moğolca küçük anlamı da varmış aynı zamanda. Nazemin var mesela işte Farsa yine nazlı, hassas kişiler için kullanılıyor. E, berrak var. Arapça barraktan geliyor. Parmak ışıldayan anlamı var. E, ha. Hatta Arapça, baraka, parladı, ışıldadı, şimşek çaktı gibi anlamları da var. Erdem var hepimizin bir Eski Türkçe'den geliyor yine Yiğitlik, Erdem. Öyle mi? Eski ha, evet. Eski Türkçe Erdem. Ha. Hatta o başındaki er, yine er, er bildiğimiz er yani. Ha, doğru doğru. Hı -hı. Ee, barış var. Aslında bu barış hepimizin bildiği, yine Türkiye Türkçesi de. Ama bu bu barış kelimesi 19. yüzyıla dek pek rastlanmamış Didam'cığım. Hı. Daha çok eski metinlerde barışku, barışık ve barışıklık görülüyormuş. Ama 19. yüzyılda metinlere girmeye başlamış barış kelimesi. E fazilet var işte üst, yine üstünlük, seçkinlik, erdem anlamları var. Yine Arapça, Fadilat'tan geliyor. Uğur var, çok sık duyuyoruz. Eski Türkçe, Ogur, Uğur anlamları var. E, eski Türkçe, Ogur, Uğur kelimelerinden geliyor. E, Fırsat, renk, bir tesadüf şans gibi anlamları var. Ama anlam evrimi işte bu kasıttan fırsat ve tesadüfe oradan iyi, işte denklik, şans şeklinde Gelişmiş aslında. Hep olumlu. Bu evet, arada e, kayıtta Selahattin var. Bize zamanımızın bittiğini e, söylüyor. Kendisine selam ediyoruz. Programı, Çok teşekkür e, ediyoruz Selahattin e. o zaman Evet ben de sözcüklerimi gelecek programa bırakayım bu durumda. E, Hı -hı. Bu e, yumuşak ve sakin sözcüklerden buraya paralel başka bir konuya geçeceğiz. Daha fazla zamanı almış olmayalım. Herkese iyilikler, güzellikler diliyoruz. İyi haftalar. İyi haftalarınız olsun. Hoşçakalın. Teşekkürler.